Allah nezdinde yerinizin ne olduğunu merak ediyorsanız Allahu Teala'nın sizdeki yerine bakınız. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem işte böyle buyurdu dostlar. Sen Allahu Teala'yı ne kadar seviyorsun hal ve hareketlerinde? tercihlerinde bir şeyi yapıp yapmama da Rabbim bunu yapmamı istiyor mu? Bu helal mi, haram mı diye düşündüğün her an unutma ki Rabbin de senin bir dereceni arttırıyor. Doğru yolda gittiğin için belki de günahlarından siliniyorsun, temizleniyorsun, günah yükünden hafifliyorsun. Kardeşlerim, El-Maide suresinin 54. ayetinde şöyle buyruluyor. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Bu ne acayip bir şey. Düşünsenize. Allahu Teala'nın sevdiği bir insan olmak. Kadın veya erkek. Diyoruz ya, Allah dostları diye. Peki Allahu Teala'yı sevmem yetiyor mu? <gülüyor> Bakalım Allahu u Teala da seni seviyor mu? Bu soruyu kendinize daha önce sordunuz mu bilmiyorum. Ama sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Bugün sevilmek için elimizden ne geliyorsa hatta fazlasını yapıyoruz. Birilerinin gözüne girmek için. Şirinlikler yapıyoruz yeri geldiğinde. Eğer iş arıyorsak türlü türlü Bugünün amiyane tabiriyle taklalar atıyoruz. Bir yere gittik yemeğe davet edildik, en güzel kıyafetlerimizi giyiyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar iyi, ne kadar bakımlı olduğumuzu kulaklarımızla işitelim diye. Aidiyet hissiyatımız var. Bir yere ait olmak, birilerinden olur, güzel, iyi olmuşsun, aferin almak istiyoruz. Bir de düşünün, allah Teala'nın sizden razı olduğunu. Bugün o kadar önemli problemlerimiz var biliyorum. Ekonomi diyebilirsiniz. Ahlak diyebilirsiniz. Saygı, şefkat, bunların neredeyse kaybolmaya yüz tutması diyebilirsiniz. Acizane en önemli problemimiz Rabbimizi tanımıyor ve kendisiyle samimiyeti kuramıyor oluşumuzdur. Acayip bir cümle değil mi? Allahu Teala'ya karşı samimi olmak, aradaki samimiyet. Kendi ilişkilerimizde de lütfen düşünün böyle değil midir? Samimi olduğunuz bir insan bazen latife yaparsınız, en özel mevzularınızı anlatırsınız. Bazen kimselere söyleyemediğiniz bir şeyler vardır, istişare yapar, fikrini alırsınız. Çünkü samimi bulduğunuz bir kişidir. Bizde Allahu Teala'ya karşı bir samimiyet problemi içerisindeyiz. Peki neden bunu söylüyorum? Derler ya, insanı veya insanları nasıl tanırsın? Kendin gibi beklersin, öyle bilirsin diye belki de ondandır. Şunu görüyoruz ki acizane kulluk görevini sadece bazı ibadetlerden veya bazı şekillerden ibaret zannediyoruz. Aynı Allahu Teala'ya iman eden, eşi benzeri olmayan Rabbimize kulluk etmeye çalışan bir kardeşimiz Allah'ın farzları konusunda riayet ettiği kadar Allah'ın haramları konusunda aynı titizliği gösteremeyebiliyor veya bunları küçük görebiliyor. Allah-u Teala bunlar çok büyük günah dediği halde. O zaman düşünüyoruz ki Allahu Teala'yı seven ve kendisini yakın hisseden samimim olmak konusunda adım atan bir Müslüman elbette pek çok sorunun üstesinden gelme adına kendisini baştan hayatın zorluklarına karşı güçlü hisseden bir insandır. Tekrar ediyorum. Samimiyetin ölçüsü nedir? Hayatın birçok merhalesinde imtihanlar, bunlar bazıları gözyaşına vesile olan, ayrılıklara vesaire geçtiğimiz zaman dilimleri. Ama benim Rabbim var. O bana herkesten yakın Celle Celaluhu. Zorluk gelip geçici ama ahiret kalıcı. Ben bunlara sabredeceğim. Elimden gelen yapacağım diyen insan samimi bir sevgiyle yaklaşmıştır olaya ve bu gücü kendisinde hisseder. Nasıl ki komutanlar kendi aralarında konuşmuşlar ya zamanında. Efendim Bizanslılar geliyor, 150 bin kişilik orduyla geliyorlar. Hiç oralı olmamış. O başkomutan. Zaniriyorum 1700 yıllarda geçiyor bu. İsmini unuttum. Yine yanındaki komutanlar başlamışlar. Efendim yaklaştılar az kaldı. Yine umursamamış. Ve en son 150 bin kişilik ordu böyle bir yaylada kendini göstermiş artık savaş başlayacak demişler herhalde az önce dediklerimizi efendim padişahımız duymamıştı. Ama şimdi karşımızdaki bu 150 bin kişilik orduyu görünce bir cevap verecek. Korkmuşlar çünkü onlarda. Kendi sayıları 30 bin, 32 bin. Efendim demişler, ne var? Görüyor musunuz demişler efendim. Orduları, 150 bin kişilik ordu karşımda. Evet demiş, görüyorum. Ama onlar da bizi görüyorlar. Şu imana bakar mısınız? Allah'a imanın lezzetine, keyfiyetine bakar mısınız? Kendisinin beş katı. Belki de şehit olacağını biliyor. Tarih bu insanlarla dolu. İşte samimiyet budur kardeşlerim. Neden? Kendini güçlü hissediyor. Kas yapısından, ordusundaki yiğitlerden gelmiyor bu güç. Allah'a karşı öyle bir samimi inancı var ki, hasta da olsam benim yanımda. Bugün sonuçları alacağım doktordan, beklemediğim bir şey, Olursa Rabbimden geliyor. Bu gücü nereden buluyorsun? E Rabbimden buluyorum diyecek. Kardeşlerim bir insan kadın veya erkek imanıyla efendim öğrendikleriyle ne kadar ilerlediyse o ölçüde Allah'a karşı aşk ile dolar. Böyle bir insan Allah'a yakın olma adına gayret gösterir. Ölümden öyle korkmaz. İmansız gitme korkusu vardır. Ama Allahu Teala ile arasına mesafe koyan bir insansak, Allah'a yakın durmak hoşumuza gitmez. Çünkü eğlence, çünkü haram, çünkü şans oyunları, çünkü dedikodu yasaktır. Nefse hoş geldiği için de dini bir takım kelimeler, Allah-u Tealaı hatırlatan şeyler bize sıkıcı gelir. Ölümden kaçarız, hem de yılandan kaçar gibi. Çünkü din ile aramızda mesafe olmalıdır. Mezarlıkların yanından geçerken kafamızı çevirip bakmayız bile, sanki hiç örmeyeceğiz ve sevdiklerimiz o toprağın altına girmeyeceklermiş gibi. Bir gün senin de veya senin sevdiklerinin de salası şu ezanlar arasında okunmayacak gibi. Böyledir, kaçar dururuz. Kardeşim, peki Allah için sevmek nedir? Rabbimiz insanın kalbine bütün şu yaratılanlar var ya, gezegenler, okyanusun derinlikleri, şu an bilim insanlarının çözebildiği yerler, Evren diyoruz ya bak, dünya gibi kaç tane dünya var. Güneş gibi, Güneş'ten milyonlarca kat ne büyük güneşler Harikulade yaratılmışlar var. Onların hepsini içine alacak kadar senin kalbine Allahu Teala bir sevgi yerleştirmiş. Ya ne için peki? Alimlerimiz diyor ki Allahu Teala bu sevgiyi Kendisini sevmemiz, diğer varlıkları da yarattıklarını da kendisinin istediği şekilde sevmemiz için verdi. O zaman cevap ne? Allah için sevmek bu. Ben yarattığı herkesi kendisinin istediği şekilde seveceğim. Şimdi zulmeden bir insan, Müslümanları bombalayan bir insan, Allah'a düşmanlık eden o zavallı, Allah için sevecek mi? Hayır. Hemen bu devreye girecek. Onun istediği şekilde. Rabbimiz mücadele etmemi istiyorsa hayır. Onu sevmeyeceğim, mücadele edeceğim. Seveceklerimi Allahu Teala nasıl seveceğimi zaten emretti. Sevmeyeceklerimi de emretti. Bütün yaratılmışları, özellikle insanları, değil mi? Hiç tanımadığın bir insan. Müslüman olduğunu biliyorsun, eminsin. Ama şöyle yanlışları var, böyle kusurları var, böyle noksanları var. Kendi hatalarını, kusurlarını görmeden ona bakmayacaksın. Ona bağırmayacaksın, gönlünü kırmayacaksın. Evet, yanlışlarını söyleyeceksin. Ama rızan yine Allah olacak Celle Celaluhu. Onu rezil etmek için, iş arkadaşlarının yanında, akrabalarının yanında yermeyeceksin. Çünkü bu, sen böylesin, ben senden daha üstün bir adamım demek olur. Kardeşlerim, biz bütün varlıkları, Allah için sevmemiz gereken insanlarız. Ama bazen yanlışlıkla, Allah'ı düşünmeden severiz. Bunun sonucu olarak da, bu insanlar öldüğünde, Bizden ayrıldıklarında, sevdiklerimizden ayrılmakla derin acılar yaşar ve bunu uzun süre kaldıramayız. Peki bir insan üzülmez mi? Üzülür. Ama burada kritik bir cümle var. İsterseniz tekrar edeyim. Allah rızasını öne koymadan sevdiklerim benden alındığı zaman, Sevdiklerimden ayrılmanın acısı normal bir insanın acısından kat kat fazla olacak. Yoksa Peygamber Efendimiz de üzüldü. Gözyaşı dökmedi mi? Hatta küçücük yavrusu İbrahim vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşını mübarek gözlerinden aktığını görmüş sahabiler. Bu ayrı Dünyadan ayrılmak istememek ayrı, isyan etmek ayrı. Ben artık yaşayamam, öldüm, bittim, senin hayatımdan, yanımdan ayrılmandan sonra nefes bile alamam. Bunlar yanlış. Çünkü Allah'a inanan bir kul, kadın ve erkek, bir gün bu dünya defterinin kapanacağını bilir. Biz kendimizi, akrabalarımızı, Karımızı, kocamızı, arkadaşlarımızı seviyoruz. Onların sevinçleri bizi mutlu ediyor. Onların üzüntüleri bizi üzüyor. Onlardan gün gelip ayrıldığımız zamanda bu bizi üzüyor. Hayatı seviyoruz. Yemek yemeği. Etrafa bakıyoruz. Manzaralar, çiçekler. Kimi bahar mevsimini seviyor. Kimi kış mevsimini seviyor. Tercihler ayrı. Lakin neyi seviyorsak her zaman aynı güzellikte kalmadıklarını görüyoruz. Elimizde durmuyorlar, değişiyorlar bazen, bazen çirkinleşiyorlar. Ve bu hal bizi incitip üzüyor. Çünkü o aldığımız lezzetin bitmesini istemiyoruz. Sevdiği şeylerden ayrılması, güzelliğin yok olması o alıştığı rahatlık, eğer elinden giderse insana büyük bir acı verir bu. Peki bunun formülü nedir? Evlenmeden önce kocandan, hanımından daha fazla sevmen gerektiğini bilmelisin İslam'ı. Yani Rabbimizi Celle Celalu. Bir iş yerinde çok güvendin, itimat ettiğin bir insan. Gerekli önlemleri aldın, ortak olacaksın. Euzü Besmele çektiniz, Dua ettiniz, başladığınız iş akdine, dükkan açıldı ama ilk önce senin işinden önce o işindeki kazancını verecek olan kim unutmaman gerekiyor. Ortaklık yaptığın kişiye güvenmenden daha çok evet elinden gelen her türlü resmi işlemi vesairesini yap ama Allah'a güvenmen gerektiğini unutmaman lazım. Şunu anlıyoruz. O zaman ben sevgimi dozunda, dengeli bir şekilde vermeliyim. E insan sevdiği zaman o dengeyi, o dozu nasıl ayarlasın ki öyle bir şey olmaz demeyin olur. Vallahi böyledir. Ona bakarsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmek, beni seni görmek mi gibi midir? Estağfurullah. Nasıl bir moral bozukluğu yaşamış kendisi vefat ettiği zaman, Gözler kendisini aramış, düşünsenize. Biz ismini, biz siyerde kendisinin hayatını okuduğumuz zaman bile görmüş gibi oluyor, heyecanlanıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz mesela. Karşımızda olmadığı halde. Niçin? Bir sev sevgimiz var. Muhabbetimiz var. Kendi gözleriyle, dünya gözüyle gören insanlara bir düşünün. Nasıl bir acı yaşamışlar? Nasıl bir Boş dünya ile karşı karşıya kalmışlar. İki gün önce dünya onlar için ne kadar anlamlıydı. Ama iki gün sonra Efendimiz aleyhisselamın vefatından sonra nasıl boş gelmiş her şey. Bunu anlayabiliyor, kavrayabiliyoruz. Tam olmasa da. Esas acıyı, kayıp acısını onlar yaşadı. İşte bizdeki bu muhabbet duygusu, sevgi duygusu, Geçici ve fani olan varlıklar için sadece verilmedi. Evvela sevgimizi Allahu Teala'ya göstermek durumundayız. Kendisi için yaşadığımızı itiraf etmek durumundayız. Peki bizler bir şeyi severken nasıl seviyoruz? Neden seviyoruz? Bunu alimlerimiz üçe ayırmışlar. Müsaadenizle şu kısa bilgiyi metinden size okumak istiyorum. Diyor ki, Üç sebepten dolayı seviyoruz. Bunlar cemal, kemal ve ihsandır. Güzel olan şeyleri sevmek, insanın yaratılışının gereğidir. Mesela harika bir manzarayı, masmavi bir denizi, güzel bir çiçeği, rengarenk bir kelebeği ve bunlar gibi hoşumuza giden her şeyi güzel olduğu için severiz. İşte bütün bu güzellikler hakiki ve daimi güzellik sahibi Allah'tandır. Madem bütün sevdiğimiz güzelliklerin kaynağı Allah'tır, öyleyse asıl sevmemiz lazım gelen zat cemil olan Allah Celle Celaluhu'dur. Hem insan mükemmel olan şeyleri sever. Mesela güneş sistemindeki muhteşem düzen, arının bal yapmasındaki mükemmellik, bir kalbin harika işleyişi ve insan bedenindeki kusursuz sanat gibi şahane işler insanı hayran bırakır. Bununla beraber, kemal sahibi büyük zatları herkes sever. Onların sevilmesinin sebebi, akrabalık bağı ve herhangi bir menfaat olmayıp onların fazilet ve kemalidir. Ve şöyle bitiriyor, işte bütün bu harika düzenler Mükemmel işleyişler, kusursuz sanatlar, faziletler, Allah'ın mükemmelliğinin ve kusursuzluğunun göstergesidir. Öyleyse hakiki sevilmeye layık olan Allah'tır. Celle Celalu. Ne güzel yazmışlar. Yazdıran nasıl yazdırmış? Öyle ya. Bir şair bir şey yazdığında kendine bunu mal etmemeli. Evet altında yazar şair veya seslendiren şu. Ama ne o yazmıştır eğer hayırlı ve güzel bir şeyse ne de okuyan o kadar güzel okumuştur. İnsan böyle bildikten sonra daha düzgün hayatına devam edebiliyor. Kardeşlerim başka bir durum daha var. Bazen de insanlar kendilerine karşı iyilik edenlere bu sevgiyi gösterirler. Hatta bundan dolayı insan ihsanın kölesidir denmiş. Bu söz buradan çıkmış. İşte Allahu Teala da kendisini bizlere sayısız nimetleriyle sevdirmiyor mu? Bize verdiği neler var neler. İnşallah birazdan onları da paylaşacağız. Bize iyilik yapanlar dedik. Bu nasıl olur? Bir eşyamız taşınacaktı. Eşya taşıdı, küçük bir iyilik diyelim. Bir arkadaşımız bir işe girdi, senin vesilenle çok güzel, Allah razı olsun. Biri evlenecekti, ona yardım ettin. Veya zengin bir insan, parası olmayan birine sadaka verdi, zekat verdi, bir hayır kurumuna destek verdi vesaire. Çok güzel. İşte sizin de bunları yaşadığınızı biliyorum. Yardımımıza koşan, zamanında diyelimize hediye veren bir insanı sevmiyor muyuz Rabbimiz Celle Celaluhu ihtiyacımız olan her şeyi verdi. Sadece bize değil sana ait olduğunu zannettiğin çocuğuna da verdi. Annene de verdi. Değerli gördüğün kim varsa onlara da o imkanları Nimetleri verdi. Göz verdi, kulak verdi, el verdi. Ki öyle mucizevi şeyler ki bunlar. Hepsi bedavaya geldi. Akıl verdi, ruh verdi, düşünce, kalp verdi. Yetti mi, bitti mi? Bitmedi. Sonra milimetrik hesaplarla, bugün bile bilim insanlarının aynısını meydana getiremediği, Havayı verdi. Bilmem kaç bin senedir devam eden hayatta, dünyanın dönüşünde bilemiyoruz ne kadar olduğunu, eskimeyen toprak verdi. Hala o toprak binlerce sene önce tarımla iştikal edenlere de aynı cevabı verdi, bugün de aynı cevabı veriyor. Yeraltı suları bir türlü bitmiyor. Elhamdülillah. Daha neler var? Yaratılan ne kadar böcek varsa, ne kadar kuş varsa, ne kadar balık varsa, şöyle birkaç dakika bakıp inceleseniz, ondaki renkleri, çizgileri, desenleri, hatta hiç beğenmediğiniz bir hayvan olsun, yılan mesela, ekseriyette pek böyle bakılmaz, bakıldığı zaman da ay falan denir. O yılanın renklerine bir bakın. Ya... Çirkin gibi gördüğün o yılanın hangi ayrıntılarla yaratıldığını, nasıl bir sanat eseri olduğunu biraz daha dikkatle baktığınız zaman daha iyi anlıyorsunuz. Yani ne nimetler, ne özellikler verilmiş. İnsanın ihtiyacına, emrine amade olmuş her yer. Patates, kendi kendine biliyor mu patatesi olarak senin nimetinin olmasını? Kızartılmayı veya yemeğinin dolmasının yapılmasını ama sana hizmet ediyor. Toprak nereden biliyor? Hangi dakikada sulanması lazım? Güneşten ne kadar alacak, ne yapacak enerji? Arılar çalışıp duruyorlar ve sen arıların hizmetinin sonucu olan balı tüketiyorsun. Affedersin inekler otluyor, keçiler, koyunlar. Etinden, sütünden, peynirinden, tereyağından istifade ediyorsun. Yetmiyor. Halı gibi postu seriyorsun. Bütün bunlar senin emrinde. Yani sana amade. Ve en önemlisi belki de bunlardan daha önemli olan iman verdi sana Allah. Ya İslam, Kur'an gibi en büyük nimetleri ihsan etti. Vermeye de bilirdi, hocalarımızın dediği gibi. Evet, biz Allahu Teala'yı seviyoruz ve Allahu Teala'nın da bizi sevmesini istiyoruz. Rabbimizi sevdiğimizi, Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem uyarak en güzel şekilde gösterebiliriz. Neden hemen onun ispatını paylaşalım? Neden Peygamberimize? uymamız gerekiyor. İşte cevap. Ayeti kerimede şöyle buyruluyor. De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ey bugün ben Allah'a inanıyorum deyip de peygambere de inanmıyorum diyen kendisinin ne önemi var? Senin benim gibi bir insan diyenlerin aklına. Ya Rabbi ne olur onları da yoluna çevir. Eğer yoluna çevirmeyeceklerdense bizlerden, neslimizden onların bu zararlı yayınlarını sözlerine uzak eyle. Amin. Kardeşlerim, şimdi çok önemli bir yere geldik. Kalbinizin güm güm atacağı bir noktadayız. Lütfen konsantre olunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda neyi yapmamız ve yapmamamız gerektiklerini anlatmakta değil mi? Zaten programlarımızda istifade ediyoruz. İşte o ana geldik. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuya masaya yatıracak, bu konuya ışık tutacak ve cevap verecek. Allah nezdinde yani Allah'ın yanında ne olduğunuzu merak ediyorsanız Allah'ın nezdindeki yerinize bakınız. Allah Allah İlk dakikada duyduğunuz gibi Allah yanında yerin ne yani Allah beni seviyor mu? Benim derecem nedir? Sen kendi hayatında Allah'a ne kadar yer veriyorsan cevabını kendin yaz. Evet, acaba bunun cevabı ne? Ben Allah'ı unutmuyorsam, Allah unutmaktan münezzehtir unutmaz ama anlatım bakımından söylüyorum Rabbim de zaten beni unutmayacaktır. Ben Rabbimi anıyorsam içimde Allah dediğim zaman bir ateş, bir kıvılcım dahi olsa parlıyorsa Allahu Teala beni seviyor demektir. Hadis-i şeriflerde de geçer ya, hocalarımızdan dinlemişizdir. İbadet eden insanlara melekler refakat ediyor, amin diyor. Allahü Teala daha iyi bildiği halde meleklerine soruyor kullarım ne yapıyor bazen de meleklerine e, bu hitap geliyor benim kulumu gördünüz mü bu ne kadar insanı heyecanlandıran bir şeydir kocanın hanımının annenin babanın patronun senden razı olması sevildiğini bilmek nasıl bir şeydir kardeşlerim yerdeki insanlar diyor ya bir de melekler örneği verilir. Şimdi lütfen şuraya dikkat buyurun. Allahu Teala sevdiği kulunu meleklerine gösteriyor. Kulun başarıları adeta ilahi bir gıpta şeklinde meleklere arz ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati şöyle buyurdu. Allah bir kulunu sevdiğinde Cebrail'e aleyhisselam şöyle der: ''Ben filancayı seviyorum, sen de sev.'' Cebrail aleyhisselam o kimseyi sever ve semadaki meleklere ''Rabbiniz filancayı seviyor, ben de seviyorum, siz de sevin.'' der. Semadaki melekler de onu sever. Bunun üzerine yerde o kimseye karşı kabul defteri açılır. Yerdeki insanlardan onu tanıyan Müslümanların gönlüne, o kimse hakkında bir sevgi konulur da, Müslümanlar arasında sevilir ve iyi bir kişi olarak bilinir. Evet, şayet siz delice Allah'ı seviyorsanız, kanınız kaynıyorsa, heyecan duyuyorsanız, hakikaten bir mecnun gibi yaşıyorsanız, o olmazsa ne eyleyim hayatı? O olmazsa celle celaluhu evlilik nedir? O olmazsa benim vatanım nedir? Hayatım nedir? Evladım nedir diyebiliyorsanız siz de Allah katında o kıymete aitsiniz. O söze tekrar bir dönelim. Allah nezdinde yerinin ne olduğunu görmek istiyorsan, kalbinde Allah'ın sizin için ne kadar alaka uyaran bir kıymet olduğunu, ne kadar hayal, arzu, istek ufkunuzu tuttuğuna bir bakın. Kararlarınızı alırken Allah bundan razı mı dediğinize bakın. Ona göre değerlendirin. Belki de denmek isteniyor. Biz Rabbimizin İçimizde olduğu ağırlıktayız. Onun ötesinde söylenen sözler, Ortaya konan tavırlar, Kuru bir kuruntudan, Aldanmışlıktan ibarettir. Bakmayın siz kendisine, Türlü türlü şeyler söyleyenlere, Bir insan ben Allah dostuyum, Şöyle evliyayım vesaireyim diyorsa zaten uzak durun. Kardeşlerim, Ali İmran suresinde 31. ayette şöyle buyruluyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgidir. Tekrar okuyorum. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Peki, günah işledik. Nasıl olsa ben bu günahlar içinde bir o yana, bir bu yana savrulup duruyorum. Eee, öyle şeyler anlattınız ki, ben zaten, Allah-u Teala'nın en sevmeyeceği insanlardan biriyim demeyin böyle olmanız tevbe ile kurtulamazsınız anlamına gelmez Allah'ın rahmeti geniştir siz o rahmeti isteyin siz Allah'ın tevbe kapısında olun o kapıda buluşalım neden o kapı ne zaman açılır bugün mü Yarın mı deme. Biz o kapıda durmayı evvel abi bilelim. Allah'ın huzurunda olalım, boynumuzu bükelim. Anlaştık mı inşallah? Pişman olarak gözyaşıyla gözümüz yaşarmıyorsa damla gelmiyorsa kalbimizle bir daha bugüne yapmayacağım. Ya Rabbi, sana söz veriyorum." deyip o kapıda duralım. Bakarsın o kapı bu gece açılır. Bakarsın ölmeden önce. Allah korusun bir de bakmışsın ki ölmüşsün. Ne tevbe edecek bir dilin kalmış, ne doğrulacak bir belin. Neuzbillah. Ümitsiz olmayacağız. İnsan olarak yarattığı bizlerin insanca ortaya koyması gerekli olan tavırları gündemimize alacağız. Bizi güzel surette yarattı. Her insan aslında bir sanat eseri ve diğer varlıklardan daha da değerli. Bizi insan olarak yaratmışsa, bizim de insan olarak bir tavır sergilememiz, o kıymette bir kulluk ödevini hazırlamamız lazım. Kardeşlerim, burası yine bugünün tabiriyle kritik, Önemli, elzem bir yer. Neden? Çok duyduğunuz bir hadis-i şerifi okuyacağım size. Allahu Teala'nın izniyle bu hadis-i şerifi biraz yavaş yavaş özümsemeye çalışacağız ki bugün mevzu Allahu Teala beni seviyor muydu? Buradan bir cevap almaya çalışacağız. İlk önce hadis-i şerifi okuyalım. Buhari'de geçiyor. Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harp ilan ederim. Kulum, kendisine emrettiğim farzlardan, bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet, ben onu severim. Kulumu sevince de, Adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Bu hadisi şerifi inceleyen üstadlar demiş ki çok önemli burası. Allahu Teala'nın haşa Eli yoktur, ihtiyacı da yoktur. Ayakları yoktur, ihtiyacı da yoktur. Kulağa, efendim, göze ihtiyacı da yoktur. Bunlardan münezzehtir. Bunu Müslümanlar olarak biliyoruz. Peki burada vurgulanan nedir? Onun işiten kulağı olurum. Ona geçelim. Deniliyor ki, kulumu sevince adeta ben onun işiten kulağı olurum. Bugün bir şeyler duyuyoruz. Gıybet, değil mi? Duymamamız gereken şeyler, kulağımızdan geçmemesi gereken şeyler. Eğer biz Allah'a gerekli kulluk görevlerini yerine getirir ve bu hadiste belirtildiği gibi hem dinlediklerimize dikkat eder, hem de bir yandan doğru bir Müslüman olmaya çalışırsak, Allahu Teala bize hayır duyuracak. Ne demek bu? Zaten o meclislerden bizi inşallah uzak tutacak. Sonra, O'nun gören gözü olurum. Bugün gözümüz nerelere gidiyor? Gitmemesi gereken nerelere bakıyor da geri dönmüyor bazen. Haramlara bakmak. Buradan niye anlıyoruz? Ben demek ki, Allah'ın sevdiği bir kul olmak istiyorsam, ki istiyorum, dinlediklerime dikkat edeceğim. Kulağıma Gözüme dikkat edeceğim Niye? Rabbimiz buyuruyor Onun gören gözü olurum Belki bir şeylerden sakındıracak Bizi o zaman Ben de gözüme daha dikkat edeceğim Neyi izlemem Veya izlememem gerektiğine bakacağım Devam ediyor Onun tutan eli Olurum Elim kimlere gidiyor Elimle neler yapıyorum faiz mi alıyor, o paralarımı sayıyorum, sadaka mı veriyorum, o elle abdest mi alıyorum, secdelere mi gidiyorum, Allahu Ekber mi diyorum, acaba sayısal, fiziksel şunlu bunlu oyunlar, şans oyunları mı oynuyorum, biletler mi alıyorum mesela? Ve son olarak, yürüyen ayağı olurum. Ayağım nerelere gidiyor? Bugün, öyle ya, camiye götüren de ayakların, işe götüren de ayakların, Konken Partisi'ne, belki gıybet meclislerine giden götüren de ayakların. Allah korusun, zina meclislerine götüren ayakların. Peki, demek ki ayaklarıma da dikkat etmem lazım. Özetleyecek olursak hadis-i şerifte duyduklarımızı, Kulağımıza dikkat, gözümüze dikkat, elimize dikkat. Nasıl kazandık mesela? O da var elle ilgili. Helal mi kazandım? Haram mı kazandım? Hırsızlık mı yaptım? Ve ayağım nerelere gidiyorum? Bu dört madde eğer bir Müslüman tarafından değerlendirilirse, İnşallah bunlara dikkat ederse bunun sonuçlarını sevgi olarak alacaktır. Ve sonra bu adımları attığı için belki de Allahu Teala ona hep iyiler verecek, iyilerle karşılaştıracak. Aa, daha önce hep gıybet konuşulan meclislerdi, birden huzur dolu meclisler oldu etrafında. Aa, daha önce ben bu hataları, bu yanlışları yapıyordum. Zamanım hep bu oyunlarda, bu video e, görsellerinde geçiriyordum. Kim ne yaptı, ne etti diye garip garip şeyleri izliyordum. Allah'a şükürler olsun, Rabbim bana öyle bir şey bahşetti ki, e şimdi bakmıyorum mesela. Daha önce buraya gidiyordum, çok affedersiniz, işte eğlence yerlerine, barlara, gece kulüplerine, şuraya buraya gidiyordum, ama şimdi hiç içimden oralara gitmek gelmiyor. Farkında mısınız bunu, tövbe eden her insan yaşıyor. Zamanında orada olmak için, canını veren, hoplayım zıplayım diyen insan, oralardan, Bırak geçmeyi adının bile anılmasını istemiyor. O cahiliye döneminde yaptığı hataları hatırlatacak bir arkadaşından bunu duymayı bile istemiyor. Neden? Allahu Teala bir soğukluk veriyor kalbine de ondan. İşte bu hadisi şerifi o yüzden iki üç defa sizlerle tekrar ettik. Allahu Teala'nın yardımının gelmesi için bizim de oturduğumuz yerde. Rahat bir şekilde efendim ellerimizi açarak Ya Rabbi Ya Rabbi dememizden önce adım atmamızı bekliyor. İş arayan bir insan elbette dua edecek Ya Rabbi hayırlı bir iş nasip eyle diye. Ama bu yan gelip yatarak değil. Bir yandan da iş arayarak Allah'a dua edecek. Ya Rabbi boşanmak üzereyiz. Hanımımla kocamla anlaşamıyoruz. Ne olur nasip et bize işte hayırlısını. Tamam ama sen de hanımınla veya kocanla evvela bir konuştuktan sonra biz ayrılmaya doğru gidiyoruz böyle. İstersen bir uzmana gidelim, aile büyüklerine gidelim gibi ondan sonra dua et. Çalışmakta da aynı. Üniversite sınavına giriyorum ben. Tamam güzel ama çalışmıyorum. Niye? İşte dua ediyorum ben. I Öyle olsaydı bu kadar savaşlara, bu kadar şehitlere gerek yoktu. Hiç mi duası kabul olmuyor insanlardı onlar? Ama o kadar şehit verdik. Bu topraklar nasıl kazanıldı arkadaşlar? Dua da vardı ama neticeye ulaşmak için çaba da vardı. Bunu unutmayalım inşallah. Değerli kardeşlerim, başınıza bir bela, imtihan, bir acı, gözyaşına sebebiyet veren bir durum Geldiğinde lütfen bu anlatacağımı dinleyin. Kardeşlerim, üzüntü, dert, elem, keder ne derseniz deyin, Allah'ın sevdiği kulların boynuna attığı bir kementtir. insan hep başkalarıyla meşgul olup gaflete düşüyor. Çocuğun doğuyor, abidik kubidik cici cici bu cici diyorsun, seviyorsun ve bazen Allah'ı unutuyorsun, evlendin, Gayen, hedefin evlilik olduğu için maalesef ilk sıraya Allah'ı koymadığın için, yer vermediğin için sevgide bu sefer çalkantılı bir evlilik başlıyor. Bu sefer o zamana kadar unuttuğun Allah'ı hatırlıyorsun, Ya Rabbi Ya Rabbi diyorsun. Ama o eğlenceli dakikalarda unuttun veya zengin oldun, bir yerden para geldi, çok güzel bir haber aldın, bir tatile gittin, Allah'ı unuttun. Ne zaman tatilden döndün, ne zaman hastalık sahibi oldun, ne zaman boşanmanın arefesine geldin, ne zaman işte artık her şey bitti dedin, Allah'ım ne olur beni affet dedin. Kardeşlerim işte ben unuttuğum zaman Allah bana kendini hatırlatıyor. Bu da dert ve bela ile oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir peygamberin çekmediği kadar sıkıntı, eziyet, yaşadığını biliyor. Kendisinin sözüdür bu. Hiçbir peygamber benim kadar acı çekmemiştir. Lütfen düşünün. Allahu Teala'nın en sevdiği kul kimdir yeryüzünde? Şu zamana kadar yaratılmış ve yaratılacak insanlar içerisinde peygamberler dahil olmak üzere Allahu Teala'nın en sevdiği kulu kimdir kardeşlerim? Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki nasıl bir hayat yaşadı? Başı ağrımadım ağrıdı. Hanımlarıyla bazen imtihan olmadım oldu. Evlatlarıyla imtihan oldum oldu hem de evlatlarının hepsi vefat etti. Kendisi toprağa gömdü. Hazreti Fatma annemiz dışında radiyallahu anha. Aç kalmadı mı vallahi çok kaldı. Üç gün arka arkaya yemek pişmediği zamanlarmış. Arka arkaya illa bir ara verilirmiş yani. Neden? Diyet yapıldığından değil, yemek yok. Hurma su, buğday su, su hurma. Peki, babasıyla imtihan olmadı mı? Babasıydı zaten. Annesiyle imtihan oldu, annesini kaybetti. Arkadaşlarını, en yakınlarını kaybetti. Ve kardeşi yoktu. Ne bir ablası, ne bir abisi. Hasılı... En sevdiği kulu bunları yaşıyorsa, bu da bizim için bir örnek değil midir? Allahu Teala mümin kullarına işte dert ve bela verir, bu gafletten uyandırır kendine getirir. Onları başkalarına bırakmaz. Sadece kendisiyle meşgul eder. E Allah benim evlenmemi istemiyor mu? Çoluğum, çocuğuma karışmamı istemiyorum. İstiyor. Ama sen de biliyorsun ki biz. Dozunu bilemiyoruz bir şeylerin. İtiraf edelim onu. Tamam. Onu itiraf edelim. İlla suyunu çıkarıyoruz. Aşırıya gidiyoruz. Öyle zamanlarda da bu imtihanlar geliyor. Cenab-ı Hak meleklere buyuruyor. Şu kötü kullarımı sevmiyorum. Onlar benim ismimi ağızlarına hiç almasınlar. Ya Rabbi. Peki biz bunlara ne yapalım ki seni anmasınlar? Onlara çok para, sağlık, sıhhat, çok neşe verin, dünyaya dalıp gitsinler, beni unutsunlar. Şu iyi kullarımıysa çok seviyorum. Onlar beni hep ansınlar, hiç unutmasınlar. Ya Rabbi bunlara ne yapalım? Onlara dert, üzüntü, sıkıntı, hastalık verin. Böylece her derde düştükçe, Dua ederler Bu halleri hoşuma gider Onları sever Günahlarını affederim Onlar benim has kullarımdır Subhanallah Kardeşlerim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor Ayetleri okuyacak vaktim yok Lakin Çok tevbe edenleri sevdiğini Çok temizlenenleri Tevbe edenleri sevdiğini Takva sahiplerini sevdiğini, sabredenleri sevdiğini, tevekkül ehlini sevdiğini, işinde, gücünde, hanımıyla, kocasıyla, çocuğuyla ilişkilerinde adil davrananları sevdiğini buyuruyor. Hayat sahibi gençleri özellikle sevdiğini buyuruyor. Mütevazi kullarını sevdiğini buyuruyor. İbadet edenleri sevdiğini buyuruyor elvedu celle celaluhu yani çok seven ve çok çok sevilen kardeşlerim Allahu Teala'dan niyazımız, kendi sevgisini bizlere her sevgiden üstün görecek bir akıl bir yürek vermesidir. Bir gün bedevenin bir tanesi Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Bedevi deyince şunu da söyleyelim onları küçük gördüğümüzden değil, çölde yaşadıklarından dolayı çöl ortamında, mesela Medine gibi bir yerde yaşamamışlar. Nerede oturulur, nasıl kalkılır, ne söylenir? Bunu pek bilememişler. Yani nezaket kurallarını yoksa onlardan da Müslümanlar oldu vesaire zaten. Böyle bir bedevi geliyor Diyor ki, ben öyle çok şeyden anlamam. Bana İslamiyet'i anlayabileceğim şekilde kısaca anlatır mısın? Eğer aklım ererse Müslüman olurum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen de kim oluyorsun? Ne demek işime gelince, ne demek çok şeyden anlamam, ne demek işte bana kısaca anlat demiyor. Tebessüm ediyor, buyuruyor ki, İslamiyetin esası, temeli Allahu Teala'nın bütün emirlerine hürmet etmek, beğenmek ve onun bütün mahluklarına acımak, şefkat göstermektir. Allah'ın sevgisi yalnızca onun birkaç salih kulunun erişebileceği ağır ve ciddi bir mesele kabul ediyoruz. Allah sevgisi Salihlerin çabaladığı ve yarıştığı seviye kabul ediyoruz. Üzüntü ve acıdan yoksun hayatların neşesi biliyoruz. Yokluğu ruhsuz bir vücut gibi. Allah'a yaklaşmanın aracı olduğunu biliyoruz. Ya Rabbi, kapına geldik, Senden dileniyoruz. Ne olur bizi kapından döndürme. Günahlarımızı af buyur. Bundan sonra yapacaklarımızı, önceki yaptıklarımızdan daha hayırlı eyle. Çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize bereketler ver. Namazı sevdir, orucu sevdir. Tam senin rızan üzere örtünmeyi sevdir. Kur'an'ı sevdir. İnsanlara güzel davranmayı sevdir. Haramlardan, sanki yılandan, Korktuğumuz ne varsa ondan kaçar gibi kaçmayı bizlere nasip eyle. Ve bizi kimseye bırakma. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.